Günaydın. Güne Ankara'dan bir haberle başlıyoruz. Görkem Yavuz tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu'da.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 Halka hesap vermelidir diyen Görkem. Etimesku Çeker Fabrikası arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.2.2007 tarih ve 525 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı notlarında özel planlama bölgesi, fuar alanı, kamu kurum ve kuruluşları alanı olarak yer aldığını belirtiyor ve ekliyor. Eryaman Halk Dayanışması olarak halka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 Sankul.